Hanımların imam, imam olması istisnai bir gerek. Peygamberimiz zamanında evde bir sahabi hanıma, sahabi hanıma Peygamberimiz ev halkına namaz kıldırmaya izin vermiştir. Yani prensip olarak bütün mezheplerde kadınların namaz kıldırması hoş karşılanmamıştır. Zaten öğle namazında erkekler de kıldırsa, kadınlar da kıldırsa açıktan okuyamazlar. Evet. Ee, akşam, yatsı ve sabah namazlarında İlk iki rekatlarda Fatiha ve Zamm-ı Sura açıktan okunu hanımlar da okuyabilirler. Ee, yani erkekler okur da hanımlar okuyamaz diye bir şey yok. Bir de e, imam kim? İmam olacak kimse. Delim ki bu hanımefendi hanefi ise arkasındaki şafi ise efendim hanefiler şafilere namaz kıldıramaz diye bir şey yok. Sadece ne olacak? Yani abdest konusunda, abdestin farzları konusunda hı hı. veya abdestin bozulup bozulmaması konusunda her iki mezhebin kurallarına da riayet edecek. Evet, Mesela Hanefi mezhebinde diyelim ki bu hanımefendinin eli eşinin elini değerse hani Şafii mezhebine göre abdesti bozulur. Hanefi mezhebine göre bozulmasa da. Dolayısıyla e, buna özen göstermesi lazım. Zaten imamlar e, imamet yaptığı, imamlık yaptığı zaman ben bana uyanlara imam oluyorum diyor. Şimdi erkekler imam olduğu zaman arkada kadınları yoksa ben bana uyanlara imam oluyorum demese de olur. Yani kadın da kadınlara sadece imam olduğu zaman ben bana uyanlara imam oldum demeden yani zaten cemaat olup da işte kadın imam olduğu zaman öne erkeklerde olduğu gibi öne geçmez. Yani ön saftaki kadınların hizasında durur. Zaten böyle niyet ettiği zaman bu hareket eden bu imamette niyet sayılır. Diliyle ile söylemek müsaaptır, yani şart değildir. Yani şurada 5-10 kadın var, ya gelin şu cemaati, e, efendim, namazı cemaatle kılalım, sen de bize imam ol. E, e peki dedi, niyet, peki, niyet Allah rızası için öğle namazını kılmıyor, Allah ekber dedi mi? aynı zamanda o zihnen her ne kadar dil ile söylemese de e, niyet etmiş olur. Niyetin yeri de zaten e, kalbimiz, gönlümüz, zihnimizdir. Evet.